داهنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن فلا هادي له نشهد ان الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أَمَّا بَعْرِ Evet, usta onlar. Bu haftaki konumuz inşallah vela ve bera meselesi. Diğer adıyla dostluk ve düşmanlık meselesi. İslam'da vela ve bera. Tariflerine girmeden önce bu iki kelimenin Bugün İslam ümmetinin başındaki zilletin Müslümanların başlarına gelmiş olduğu bu zulmün en büyük sebeplerinden birisi de adı Müslüman olan, kendisini İslam'a nispet eden birçok Müslüman'ın, devlet reisinin, hakimlerin, hükkamların bu akideyi bilmedikleri veyahut bilse de yerine getirmediklerinden dolayıdır. Yani bugün Yeryüzünde ne kadar zulüm varsa ne kadar zillet varsa tamamıyla Müslümanların bu akideyi yerine getirmediklerinden yerine getirmediklerinden dolayı veya velâ ne demek, berâ ne demek bilmediklerinden dolayı bu akideyi bu akideye iman etmediklerinden dolayıdır. Evet, birincisi velâ kelimesi bir şey yakın olmak, sevmek ona velilik yapmak manasına geliyor. Yakın olmak, sevmek, onunla beraber olmak, velilik yapmak, dostluk yapmak manasına geliyor. Ki bundan kasıt Müslümanların sevilmesi, Müslümanlarla yardımlaşma yardımın yardımlaşılması, Müslümanlarla dayanışma içerisinde olunması, düşmanlara karşı Müslümanlara yakın olup düşmanlara karşı Müslümanların desteklenilmesi kastedilmiştir. Berada ise Bera kelimesinde ise kesmek, uzaklaşmak, düşman olmak, uzaklaşmak ve düşman olmak manasına gelen, düşman olmak manasına gelen bir kelimedir bera kelimesi. Bundan kasıt ise, bundaki maksat ise kafirler ile ilişki kurmamak, alaka kurmamak, onları sevmemek, kafirleri sevmemek, onlar ile yardımlaşmamak Özellikle de Müslümanlara karşı onlarla işbirliği yapmamak manasına gelen bir kelimedir. Bela kelimesi. Bela ve bera'nın kelime anlamı bu e, terimlerle tabir edilmiş. Bu mesele yani vela ve bera meselesi İslam akidesinde insanın imani meselelerinde tevhidin aslını oluşturan tevhidde olmazsa olmaz olan bir akidedir. Yani... Gerekse La İlahe İllallah'ın kabulüyle alakalı, gerekse kişinin imani tavırlarının kabulüyle alakalı ana temel taşını oluşturan bir meseledir. Vela ve Bera. Yani nerede var le, Vela ve Bera? La İlahe İllallah'ın içinde var Vela ve Bera. Yani bizler Allah Azze ve iman ederken daha o şehadet kelimesinin içerisine dahi kafirlere düşmanlık, Müslümanlara ise dostluk yapılması vardır, gereklidir. Evet bununla alakalı Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. «innemâ veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezine âmenu, elllezine yukimune salate ve yuktune zekate ve hum râkiun». Diyor ki, «Sizin asıl dostunuz, dostluk yapmanız gereken, vela» kelimesini söylüyor burada Allah Azze ve Celle. De. «Dostluk yapmanız gereken». Şimdi tarifteki manaları ele alalım «Yakın olmanız gereken», yakın olma manası vardır. «Sevmeniz gereken», sevmek manası vardı. Ve dostluk manasında dostluk yapmanız gereken kimdir? Muhakkak ki, ayet bu şekilde başlıyor. Muhakkak ki sizin dostluk yapmanız gereken, sevmeniz gereken, yakın olmanız gereken Allahu Allahu Teala'dır. Daha ve resuluhu ve resulüdür. Daha veli dine amenu ve iman edenlerdir. Öyle iman edenler ki ellezine kıyimun salate namazı dosdoğru kılanlar, oyurtune zekate zekatı verip ve hum rakiun Ve rükû eder bir şekilde namazı kılan ve zekatı veren müminlerdir sizin dostluk yapmanız gereken. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne dostluk yaparsa fe inne hizballahi humul galibun muhakkak ki bilsin ki galip gelecek Allah Azze ve Celle'nin taraftarları Allah Azze ve Celle'nin grubudur diyor Allah ze ve Celle. Şimdi bu ayete dikkat edersek... <gülüyor> Ayet innema kelimesiyle başlamış ki bunun Arapçada manası hasırdır. Hasır ise şu mana geliyor. Yalnız dostluk bunlar içindir. Bunların dışında kesinlikle dostluk yoktur manası. Ayetin bu edatla başlamasının manası nedir? Yani dostluk yapacaksanız dostluk Allah'a yapılır, Resulüne yapılır ve iman edenlere yapılır. Bu üç kısmın dışındaki yapılan dostluk kesinlikle dostluk değildir. Yani bu ayetin başındaki innema kelimesinin muhakkak ki ancak dostluk Allah'ın, Resulü'nün ve müminlerindir ifadesi bu üç sınıfın dışında dostluğun başka birilerine yapılmayacağı manasına gelmiştir. akamindeki ayette kim dostluğu bunlara yaparsa muhakkak ki başarıya ulaşacak, kurtulacak, kazanacak olan, galip gelecek olan onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Evet yine başka bir ayette. Vela ve bera meselesi imanın şartlarından bir şarttır. İmanın içinde olan, kesinlikle imandan ayrılmayan, ayrılması dahi akla gelmeyecek olan bir şarttır ki, Rabbini şöyle buyuruyor, تَرَاكَث۪يرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sen onlardan birçoğunu inkar edenlere karşı dostluk yaptığını görürsün. Sen onlardan birçoğunu inkar edenlere, inkara sapanlarla dostluk yaptığını görürsün. Lebisemakat temet lehum enfusuhum. Nefisleri için takdim etmiş oldukları bu şey ne kadar kötü bir şeydir. Yani müminleri bırakıp kafirlerle dostluk yapmış oldukları bu eylem, bu amel kendi nefisleri için takdim etmiş oldukları en berbat, en kötü bir ameldir. En sakita <gülüyor> Allahu aleyhim Allah'ın gazabını hak ettiren bir ameldir ve fil azabihim Kim de bunları yaparsa Ateşin içinde, azabın içinde ebedi kalacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Ama ne? Ayetin başlarken onların birçoğu da Müslümanları, mütminleri bırakıp kafirleri dost edinmişlerdir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onları çok azı, acı bir, elem bir azapla tehdit ediyor. Allah'ın azabını hak etmişlerdir dostluk yaptıklarından dolayı ve azabın içerisinde, ateşin içerisinde ebedi kalacaklar. Velev kânû yukminûne billâh, devamındaki ayet. Velev kânû yukminûne billâh, şayet Allah'a iman etmiş olsalardı. Ve, nebiyyi, ve nebiye iman etmiş olsalardı. Ve me unzile ileyhi ve nebiye Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene iman etmiss olsalardı evliya, onları dost edinmezlerdi. Subhanallah. Ayet çok açık. Allah'ı, peygamberi ve peygambere indirilene iman etselerdi kabul edip iman etselerdi evliya, o kafirleri, yahudileri, Hristiyanları müşrikleri dost edinmezlerdi. وَلَاكِنَّ كَف۪يرًا مِنْهُمْ فَاسِكُونَ diyor ki, Fakat onların birçoğu nedir? Fasıplardır. Onların birçoğu fasıplardır. İbn-i bu ayetle alakalı şöyle diyor. Rahimehullah. Ayette geçen lev kelimesi şart edatıdır. Lev, ve lev diye başlayan ikinci ayette şayet onlar Allah'a, Resulüne ve ona indirilene iman etselerdi. Ona indirilene iman etselerdi. Buradaki şart edatıdır. Diyor ki şartın kesinlikle Meşruta ihtiyacı vardır. Ne demek? Şart, şart yerine gelmesi için şart koşulan şeyin kesinlikle gerçekleşmesi gerekir. Ayette şart koşulan şey ne? Allah'a iman, Resulüne iman ve Resule'e inen kitaba iman. Ş bu şart koşulan şeyler, yani meşrut dediğimiz şeyler yerine gelmezse o zaman şart olan iman da yerine gelmemiş olur. Diyor. Niye? O şart olan imanın yerine gelmemesi ise kafirleri dost edinmek. «Ve leu kane yu'minu nebillah» «Allaha iman etselam» «Ven nebiyye nebiyye» «Ve men umzile ileyhi ve ona indirlene iman etselam» «Vettefhaduhu mevliya» «O kafirlere dost edinmezler» «O zaman burada ne anlaşılıyor? kafirleri dost edindikleri için Allah'a, Resulüne ve ona inene kitabeyi iman etmediler veya veya kafirleri dost edindikleri için böyle bir imanın tadına varamadılar böyle böyle bir imandan haberdar değiller yani onlar asıl manada iman etmiş değillerdir Allah İbn-i iman kitabı var. Yani e, kendi risalelerinin içerisinden ayırmışlar son dönemlerde. Başlı başına bir kitap haline gelmiş. iman kitabı Türkçe'ye tercüme edildi mi bilmiyorum. Allahu Alem iman kitabı var. O iman kitabında bu bahsi çok güzel bir şekilde işlemiş İbn-i Teymiye. Allah. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vela ve bera akidesinin İslam'ın en sağlam kulgu olduğunu söylüyor. Hem de öyle bir amellerin yanında zikrediyor ki diğer amellerden daha önemli bir amel olduğunu vurgulayarak hadiste şöyle geçiyor. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyorduk. Fakale o şöyle dedi bize sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın kultlarından hangisi daha sağlamdır? İslam'ın insanların yapışması gereken kutları vardır. Bu kulpların içinde hangisi en sağlam olanıdır? Hangisi en sağlam olanı? En kuvvetli olanı. Hangisidir? Sahabeler konuşmaya başladı. Bu soruyu Resulullah sallallahu söylüyor. Sahabeler söylüyor. Diyor ki: "Kâru's salat." Dediler ki: "Namazdır ey Allah'ın Resulü." Diyor ki, diyor ki: "O güzel bir şeydir. Hasenedir ama o değildir." zekat." Sahabeler dedi ki: "Zekattır ey Allah'ın Resulü." Peygamber Aleyhisselam dedi ki: "Zekat da hasenedir. Güzel bir şeydir." Ama o da değildir. Sahabeler Ramazan orucu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da değildir dedi. O da güzel bir şeydir ama o da değildir. Sahabeler hac dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da değildir dedi. Cihad dedi. O da değildir dedi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın en sağlam kulbunu kendisi söyledi. İnne ev feka iman. İmanın en sağlam kulbu. En tuhibbe fillahi ve tubhide fillahi. Allah için sevmen ve Allah için buğzetmendir. Allah için dostluk yapman, Allah için düşmanlık yapmandır. Yaptığın her işi Allah için yapman. Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık yapmak ne demek? Allah'ın sevmediği, Allah'ın düşmanı olan birisini Allah için sevebilir mi bir kişi? Yani Allah ona düşman, sen onu seviyorsun. O zaman ne demek? Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın düşman olduğuna düşman olmak. Allah'ın kerih gördüğünü gazap ettiğine gazap etmek, buğz etmek, Allah'ın sevdiğini ise sevmek demektir. Bu, düşünün namazdan, zekattan, oruçtan, haçtan ve cihattan daha sağlam bir kulüp. Çünkü akidesinde bunu oturtmayan kişi, imanında buna yer vermeyen kişi diğer amellerde ise boşluk yapacaktır. Ama imanı bu seviyeye gelen bir kişi yani sevdiğini yalnız Allah için seven nefsini hiç ortaya koymadan, çıkarlarını hiç ortaya koymadan, dünyeli maslahatlarını hiç gözünün önünde bulundurmadan, sevdiğini yalnız Allah için seven, düşman olduğuna buğz ettiğine ise yalnız Allah için buzeden veya Allah buzettiği için buzeden kişi, imanın en sağlam kulbuna yapışmış sarılmış demektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmet bin Hanbel'de zikrediyor hadis, sahibi hadis'tir. Evet. Yine ve la bera meselesiyle alakalı <gülüyor> Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullahu da şöyle diyor. <gülüyor> bu din cihad olmadan ve davet olmadan diyor kesinlikle olmaz. Davetten kasset emri bil ma'ruf ve nehyanil munker. Zaten gönderiliş Müslümanların gönderiliş maksadında bu ikisinden ibarettir yani. Allah Azze ve Celle kulluk yapmak. Bu doğrultuda ise hem mücadele hem de davet yapmak. Bu ikisi olmadan Bu ikisi olmadan din düşürülemez, din olmaz. Bunların da tamam olabilmesi için, bu ikisinin de yerli yerine gelip tamam olabilmesi için muhakkak surette vela ve gereklidir. Ne demek? Allah için sevmek, Allah için buğz etmek gereklidir. Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak gereklidir. İnsanların hepsi, hepsi ihtilafsız bir şekilde, ihtilafsız bir şekilde, ittifakla tek bir ümmet halinde olsaydı, tek bir yolda olsaydı, düşmansız ve buz olmaksızın birbirlerini sevselerdi, ne hak ile batılı ayıran bir furkan olurdu. Yani herkes tek yolda, herkes birbirini seven, birbirine düşman olmayan, ihtilaf etmeyen bir ümmet haline gelmiş olsaydı, Ne hak ile batılı ayıran bir ayırıcı bir furkan, ne mümin ile kafiri ayıran bir mesele, ne de Allah'ın dostları ile şeytanın dostlarını ayıran bir mücadele olurdu. Yani yeryüzüne böyle bir şey düşünün. Yani buğz etmek yok, sevmek yok. Düşmanlık yok, dostluk yok. Herkes aynı safta, herkes ihtilafsız bir şekilde bir cemaatı oluşturuyor böyle bir şey olmuş olsa diyor ki ne hakka gerek var ne batıla gerek var. Çünkü sen batılı görüyorsun o da bizden. Hakkı görüyorsun o da bizden. Düşmanı görüyorsun o da bizden. Dostunu görüyorsun o da bizden. Ha, böyle bir şey kesinlikle diyor olmazdı. Onun için cihadın ve davetin emri bil ma'adu ve nehyanil münkerin olabilmesi için kesinlikle vela ve bera gereklidir. Allah için sevmek vallahi için buğz etmek gereklidir diyor. Evet Müslümanlar Düşmanlık, dostluk ve düşmanlık meselesi hem söz ile hem fiil ile hem de kalp ile yapılması gereken bir tavırdır. Hem söz ile hem kalp ile hem de amel ile, fiil ile yapılması gereken bir meseledir dostluk ve düşmanlık meselesi. Evet bu da nasıl gerçekleşmiş olur? Allah Azze ve Celle kimi sevmemizi istiyorsa onu seveceğiz, onun yanında olacağız, ona yakın olacağız, onu dost edineceğiz. Allah Azze ve Celle kime düşman olmamızı istiyorsa... Kimle buz etmemizi istiyorsa, kimden uzaklaşmamızı istiyorsa ondan uzaklaşacağız, ona buz edeceğiz, ona düşmanlık yapacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Evet. Müslümanlar dostluklarını, müminler dostluklarını aynı yukarıda anlattığımız şekilde yapıp Allah'a, Resulüne ve tüm müminlere dost olurlarsa vela ve bera akidesini yerine oturtmuş imanlarını tam manaya ulaştırmış olurlar. Ancak, ancak bu söylemiş olduğu şeylerde bir eksiklik olursa kişinin hem imanına ulaşan hem akidesine ulaşan bir eksiklik meydana gelmiş olur ki Allah Azze ve Celle bunun sebebini ise kardeşlik olarak bizlere anlatıyor. Yani vela ve vera bizlerin kardeş olabilmesi için kardeş olanların da bir ümmet olabileceği, ümmet olanların da izzette olabileceğini Allah Azze ve Celle vurgulamıştır. Kardeş olmayanlar tefrika içerisinde, zillet içerisinde kalacağını Allah Azze ve Celle bildirmiş. Onun için bununla alakalı diyor ki, اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ خَوَيْكُمْ Muhakkak ki ancak müminler kardeştirler. Ancak mümin olanlar kardeştir. Yani birbirlerini Allah için seven, birbirlerine Allah için ikram eden, buluştukları zaman Allah için buluşan, ayrıldıkları zaman Allah için ayrılan ve dağılan... Düşman olduklarına, buz ettiklerine de yalnız Allah için düşmanlık ve buğz eden kişiler ancak müminlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Böyle bir mümin cemiyetinin de topluluğunun da ortaya çıkması için kesinlikle ayetlerde iştirilen bu dostluk ve düşmanlık meselesini kendi e, hayatımızda, kendi dönemimizde yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. <gülüyor> diyor ki Allah Azze ve Celle, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضًا Mümin kadınlar ve mümin erkekler ancak birbirlerinin dostudurlar. Yani müminler müminlerin dostudur. Küfür tek devlettir. Küfür tek devlettir. Mümine sırt çıkacak, mümine yardım edecek, yardımlaşacak, onu destekleyecek olan ise sadece müminlerdir. Müminler müminlerin dostudur. Onlar birbirlerine karşı iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler, namazı dost doğru kılar, zekatı verirler... Allah'a ve رسولüne itaat ederler. İşte Allahuze ve Celle'nin rahmetine erecek olanlar, Allah'ın merhametine kavuşacak olanlar bunlardır. Allah aziz ve hakimdir diyor Tevbe suresi 71. ayet. Evet, yine Allahuze ve Celle yani birçok surede müminlerin birbirlerini desteklemelerinden, yardımlaşmalarından yardımlaşmalarından bahsediyor. Innelllezine amenu vehajeru vecahelu bi emvalihim veenfusihim fisebi ille Müminler onlardır ki veya Muhakkak ki iman edenler Hicret edenler Hicret etmişlerdir Cihad etmişlerdir Allah yolunda mallar ve canlar ile <inne alledhine avau> Ve birbirlerini barındırmışlardır Müminler ancak müminleri barındırırlar Mekke'den Bir ümmet kalktı Medine'ye hicret etti Medine'deki hicret ne yaptı Kapılarını açtı Kapılarını açtı onları barındırdı Bu eylemlerinden dolayı da Allah Azze ve Celle katında yâd edildiler. Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğunu söyledi. Neden dolayı? Mümin, müminin dostudur. Hiçbir şekilde onu, işte ona düşmanlık yapmaz. Her halükarda onu barındırır ve ona destek olur. وَالَّذ۪ينَ اَعْوَوْا وَنَصَرُوا Hem barındırdılar hem de onlara yardım ettiler. İşte bunlar müminlerin sıfatlarıdır. Müminlerin müminlere yapın, yapması gereken amelleridir. Evet. Allah Azze ve Celle bir taraftan müminlerin müminlere dostluk yapmasını emrederken diğer taraftan da bu imanın bu akidenin sahih olabilmesi için müşriklere, kafirlere, Yahudi ve Hristiyanlara buğz edilmesine düşmanlık yapılmasını emretmiştir. Yani bir kişi müminlere dost ama kafirlere de düşman değil öyle bir şey yok. Bir taraftan müminlere dost olacak, bir taraftan da kafirlere Yahudi ve Hristiyanlara ne yapacak? Düşman olacak. İki taraflı iki taraflı e, muamele gerçekleşirse bu akide oturmuş olur. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُوا بَعْضُ Kafirler de ancak birbirlerinin dostudurlar. Şimdi küfür tek devlettir, tek millettir diyoruz. Müminle müminden başka kesinlikle yardım eden yoktur. Müminin müminden başka dostu yoktur. Aynı şekilde kafirler de kendi aralarında böyledir. Velledine kefaru kafirlere gelince bazıları evliyâ. Onlar da birbirlerinin dostudurlar. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun Diyor ki Allahu Teala. Şayet sizden dostluğu müminlere yapıp Düşmanlığı da kafirlere yapmazsanız eğer. Bakabindeki ayetle illa şayet böyle yapmazsanız fitne O zaman diyor yeryüzünde çok büyük bir fitne ve çok büyük bir, bir fesat çıkacaktır diyor. Yani sizler müminlerle dostluk yapmazsanız, kafirlere düşmanlık yapmazsanız, dostluğu kafirlere, düşmanlığı da müminlere yaparsanız yeryüzünde çok büyük bir fesat çıkacaktır. Şu an günümüzde yaşamış olduğumuz olay. Bugünkü fitne, fesat tamamıyla fesat Müminlerin kafirlere yapmış olduğu dostluğun sebebi Yani gücün kuvvetin olmuş olduğu tüm devletlerin hepsi kafirlerin himayesi altında. Kafirlerle dostluk içerisinde bir tane dahi Müslümanların ırzını namusunu koruyan ufacık dahi bir İslam devletimiz yok. Yani İslam devleti olduğunu tüm dünya tarafından ilan etmiş ve kabul edilmiş bir tane dahi Müslümanları koruyan Müslümanların ırzını namusunu koruyan Müslümanları himaye eden bir tane devlet yok. Niye? Çünkü kendisinin Müslüman, Müslüman olduğunu söyleyen tüm devletler ve içindeki başkanları, hakimleri hepsi Yahudiye, Hristiyanlara veyahut kafirlere dostluk yapmakta. Onun için başımıza ne geldiyse bu ayetin bize söylediği ibareden dolayı gelmiş. İlla tufaluhu şaysız bunu yapmazsanız tekun fitnetun fil ard yeryüzüne bir fitne olacak, o fesadın ki büyük bir fesad olacak. Tarih boyunca Müslümanlar katledilmiş, Müslümanlara zulmedilmiş, Müslümanlar işkence görmüş, hala da görmekte. Allah Azze ve Celle inşallah izzetimize dönmeyi bize nasip etsin. Amin. <gülüyor> evet, dedik ki dostluk ve düşmanlık ancak Müslümanlara yapılan dostlukla ve kafirlerden de müşriklerden de beri olmakla gerçekleşir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ikisini beraber zikretmiştir. Sadece Müslümanlara yapılan dostluk kesinlikle yetmiyor kafirlerden de beri olmak, müşriklere de düşman olmak gerekir ki Allah Azze yine başka bir ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler la tettafidul yehude vel evliya, Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Yahudi ve Hristiyanları kendinize dostlar edinmeyin. Ba'duhum evliyâ uba'd çünkü o Yahudi ve Hristiyanların kafirlerin birbirlerine karşı dostlukları vardır. Onların hepsi birbirlerinin dostudurlar. Yahudiler Hristiyanların, Hristiyanlar da Yahudilerin dostudur. Ve men yetevellehum minkum. Sizlerden kim onları dost edinirse, fe innehum minhum muhakkak ki o ondandır, onlardandır. Sizlerden kim Yahudi ve Hristiyanları dost edinirse, sizlerden kim Müslümanları terk edip Yahudilere ve Hristiyanlara dostluk yaparsa, onlara yakın olursa, onları desteklerse, onlarla beraber oturup kalkarsa, Müslümanlara karşı onlarla yardımlaşırsa, fe innehu minhum muhakkak ki o kişi onlardandır, Inna Allahe la yehdil kavme valimi Muhakkak ki Allah Azze ve Celle zalim kavme hidayet etmez. Bu da Maide suresi 51. ayet. Bu ayet üzerine müfessirler o kadar çok söz söylemişler ki o kadar çok yazılar yazmışlar o kadar çok müminleri ikaz etmişler ki buna rağmen yine de müminlerin veya adına mümin denilen insanların birçoğu Yahudi Hristiyanları dost edinmekte onlara yakın davranmakta. ilerleyen derslerde dostluk ve düşmanlığın kısımlarını açıklayacağız. Yani hangi şekilde dostluk yapılır, hangi şekilde düşmanlık yapılır? Hangi dostluk ve düşmanlık kişiyi imandan çıkartır, İslam'dan çıkartır? Hangi dostluk ve düşmanlık kişinin imanını zedeler? İmanını zedeler ama yine kendisini işte İslam çerçevesi içerisinde tutar. Bunları ilerleyen derslerde dostluk ve düşmanlığın kısımları adı altında inşallah leyeceğiz ama bu ayet bu ayet zahir bir şekilde zahir bir şekilde yavuıyor Hristiyanlarla yapılan dostluktan bahsetmiş ki, kim onlara dostluk yaparsa o da onlardandır yani ee, taberi Rahimmahullah İmam taberi tabieri tefsini sahibi diyor ki kim onlara dostluk yaparsa onlardandır ne demektir kim onlara herhangi bir şekilde dostluk yaparsa Müslümanlara dostluğu bırakıp onlara karşı dostluğa giderse muhakkak o Yahudilerdendir ve Hristiyanlardır manasına gelir yani. Yani o da onlardandır. Onlar gibi kafirdir manasına gelir olduğunu söylüyor. Evet Müslümanlar bu ilahi ve yüce emir İslamiyetin ilk dönemlerinde başlamış, kıyamete kadar sürecek, her asrı kaplayacak, Allah azze ve celle tarafından indirilmiş bir emirdir Kesin bir emirdir, açık bir emirdir. Kesinlikle hafife alınmaz, tevhile gelmeyen bir emirdir. O dönem başlamış, kıyamete kadar sürecek bir emirdir. Müslümanların izzet içerisinde olabilmesi için, Müslümanların kendi üzerlerindeki zulmü kaldırabilmesi için, refah bir hayat sürebilmesi için, izzetlerine geri, geri dönebilmesi için uygulanması gereken bir emirdir. Yahudi ve Hristiyanların dostluğunu terk etmek. Evet. Kafirlerin, kafirler tek devlettir dedi, küfür tek devlettir dedi. Kafirlerin tek amacı, kafirlerin tek amacı Müslümanların dinini terk etmesi, Müslümanların zillete düşmesi, Müslümanların zulüm altında olmasıdır. Kafirlerin başka hiçbir isteği yoktur. Her ne kadar farklı farklı şekillerde gözükseler, farklı kıyafetlere giy giyinerek Müslümanlara yanaşmaya çalışsalar dahi Güler yüzle yanaşmaya çalışsalar dahi muhakkak surette tek amaçları vardır. Müslümanı zillete düşürmek, Müslümanı eziyet etmek, Müslümanı dininden döndürmektir. Allahu Teala bunu Bakara suresinde bildirmiş. 120. ayet. "Valan tarda ankelle hatta tattabi'a millatehu." Hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanında ve diğer müminleredir. İlk önce onun kendi zatına Ondan sonra ise diğer müminler Diyor ki Allah Azze ve Celle, asla ve asla ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden onların dinine tabi oluncaya kadar asla ve asla razı olmayacaklardır. Sen onların dinine tabi oluncaya kadar onların dinine dönünceye kadar asla ve asla senden razı olmayacaklardı Her ne kadar sana güler yüzlü gelseler dahi her ne kadar sana böyle işte değişik kıyafetleri giyerek sana yanaşmaya çalışsalar dahi onların tek amacı var onların dinine dönmendir. Hatta tettebi'a milletehum onların milletinden oluncaya kadar onların milletine tabi oluncaya kadar kul inne hudallâhi huvel hudâ diyor ki işte Allah'ın hidayeti budur. Yani kesinlikle onlara karşı yapılmayacak bir dostluktur onlardan uzak durması gereken bir dostluktur. Allah'ın hidayeti Allah'ın nuru. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen bu ilimden sonra, sana gelen bu kitaptan sonra, sana gelen bu vahiyden sonra, sen onların dinine uyacak olursan, onların dinine tabi olacak olursan, onların yoluna girecek olursan, olursan لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا Muhakkak ki Allah katından sana ne bir yardımcı vardır ne de bir dost vardır. Bu sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemiş bir söz değil. Onun çağında, onun zatında tüm müminlere söylenen bir sözdür. Şayet onların yalanlarına uyacak olursanız, onların yollarına tabi olacak olursanız, onların boş kuruntularına uyacak olursanız... ...kesinlikle Allah tarafından sizlere bir yardımcı ve dost yok, dostluk yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Bu mesele taviz demiş olduğumuz o meseleyi altında getirir. Taviz dediğimiz o meseleyi bu mesele tamamen altında barındıran bir meseledir. Yani mümin bir kişi... Mümin bir kişi tavizler vererek kesinlikle ve kesinlikle İslam'a hizmet etmiş olamaz. Adına mümin denen bir kişi ben saman altından su yürüterek İslam'a hizmet etmek istiyorum. Müminlere hizmet etmek istiyorum. Müslümanlara nefes aldırmak istiyorum diyen bir kişi kesinlikle bunu başaramaz. Ki Allah Azze ve Celle diyor ki azıcık dahi onlara uyacak olsan Allah sana yardımını kesmektedir. Allah tarafından sana ne bir dostluk ne de bir yardımcılık vardır diyor Allahu Teala. Evet. <gülüyor> Bu sert ve şiddetli olan hüküm Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlardan uzak durmalarını ve en çok bir şekilde sakınmalarını uyarmak için gelmiştir. İhtar etmek için gelmiştir. Allahu Teala ayetini apaçık bir şekilde, sert ve şiddetli bir şekilde söylemiş ki müminlerden kimse Yahudiye Hristiyanlara yaklaşmasın onların dinine veya onların yoluna tabi olmasın diye böyle söylemiş Allah Azze Celle. Evet bu tavrı ise bu uymamız gereken yapmamız gereken meseleyi ise yine farklı ve şiddetli olan başka bir ayetiyle Allah Azze Celle desteklemiş. Diyor ki ey iman edenler la tettehidu abâekum ve ihvânekum evliyâ ey iman edenler babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. İni sehabbul küfre alel iman. Şayet onlar imanın üzerine küfrü seviyorlar ve küfrü tercih, tercih ediyorlarsa. Yani onlar küfre daha yakınsa, küfürle haşır neşir oluyorlarsa, kafirlerle oturup kalkıyorlarsa, kafirlerle beraber olup kafirleri seviyorlarsa, o şahıslar sizin babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsa. Babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsa kesinlikle ve kesinlikle onları dost edinmeyin. Onları dost edinmeyin. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُلَٰئِكَهُمْ Kim onları dost edinirse, her ne kadar size yakın olurlarsa olsunlar, her ne kadar akrabalarınız olursa olsun, babanız, evlat, evladınız veya kardeşiniz olursa olsun, kim onları diyor, dost edinirse onlar zalimlerdir. Bu da Tebebe Suresi 23. <gülüyor> Allah Azze ve Celle, bu ayette kafirleri dost edinmemelerini, onlardan yardım istememelerini, Kontrolü onların eline vermemelerini müminlere farz kılmıştır. Vacip kılmıştır. Vacip kılmıştır. Yani kesinlikle burada bizim ruhsat, muhayyerlik hakkımız yoktur yani. Bunu bu şekilde yapmamız gerekir. Hatta babaları veya kardeşleri olsalar bile onlardan beri olmalarını, onların yüceltilmemelerini, baban da olabilir, kardeşin de olabilir, küfür tercih etmişse, küfür sevmişse veya küfüre daha yakınsa, kesinlikle yüceltilmemeleri onlara saygı gösterilmemelerini Allah Azze ve Celle müminlere farz kılmıştır buyuruyor. Evet bu vela ve beranın kısımlarını açıklarken bu ayetleri tekrar ele alacağız inşallah. Peki Allah Azze ve Celle niçin vela ve beranın üzerinde bu kadar durmuştur? Yani dostluk ve düşmanlık meselesi üzerinde bu kadar durmuştur ki müminlerden bu tavrı açığa çıkartmalarını istemiştir ki bunun sebeplerinden birisi ise müminleri münafıklardan ayırt etmek içindir. Mümin olanları kalbinde ve amelinde iman olanları sadece kalbi e, e, amelinde iman olup kalbinde küfür olanlardan ayırt etmek içindir. Münafıklar her ne kadar bir takım amelleri ortaya koysalar da kalplerinde ne vardır küfür vardır. İşte diyor Allah Azze ve Celle bu akideyi bu imanı müminleri münafıklardan ayırt etmek için ortaya çıkartmıştır. Veya müminlerden talep etmiştir. Çünkü münafıklar kafirlerin dostudur. Küfür tek millettir ve tek devlettir derken bunun içerisinde sadece müşrikler yok. Bunun içerisinde müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar, İslam'a düşmanlık yapan herkes o kısmın içerisinde. Münafıklar da o kısmın içerisinde. Allah Azze ve Celle müminleri münafıklardan ayırt etmek için bu tavrı bize almamıza elmamızı emretmiştir. Bunu ise, bunu ise Müslümanlar Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış olduğu amellerle ortaya koyacak ki Vela ve Bera da Allah Azze ve Celle'ye sunulması gereken bir ibadet şeklidir. Vela ve Bera Allah Azze ve Celle'ye sorulması gereken bir ibadet şeklidir. Yani Allah Azze ve Celle'ye biz bunu da yerine getirerek ibadet etmiş oluyoruz. Çünkü La İlahe İllallah'ın şartı diyoruz. Tevhidin içinde var diyoruz. Asıl maksadı diyoruz. He, bunların hepsi Allah'a ibadetse, asıl gaye Allah'a ibadetse bu da Allah'a ibadet etme şeklidir. Evet. Müslümanlar arasında dostluğun ve düşmanlığın vacip olması diye bir mesele var. Kesinlikle bizim akidemize göre Müslümanlar arasında bu amel vaciptir. Yapılması gerekir. Yani kimileri yapsa kimileri yapmayabilir. İmanı zayıf olan insanlar yapmasa da olur. İmanı işte e, yüksek olan ve kuvvetli olan kişiler yapabilir değil. Kesinlikle ve kesinlikle iman adı altına giren, adına mümin denilen herkesin yapması vacip olan bir ameldir. Vela ve bera veya bir uygulamadır. Vela ve bera meselesi. Evet. Evet bu tevhidin La İlahe İllallah'ın şartlarından bir şarttır. İman ve akidenin asıllarından büyük bir asıldır. Halis olan tevhidin rükunlarından önemli bir rükundur. Her Müslümanın bu akideyi kabul etmesi ve bununla amel etmesi vaciptir. Allah Azze ve Celle kitabı Kur'an-ı Kerim'de tevhidten sonra en fazla bahsetmiş olduğu meselelerden birisidir ve la ve vera meselesi. Yani ayetlerini sıralayacağız inşallah. Belki okumayı zaman biz burada kitabımızın içerisine koyacağız. Ne kadar fazla ayet olduğunu göreceksiniz. Yani birçok amelden, birçok amelden çok daha fazla Allah azze ve celle dostluğu ve düşmanlığı Allah için sevmeyi, Allah için buğzetmeyi kitabında zikretmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve aynen şekilde hayatında, hadislerinde buna bu kadar önem vermiş. Yine Tevbe suresi 24 meşhur bilmiş olduğumuz ayette Bu meseleyle alakalı zikredilmiştir. İşte o saymış olduğumuz o 8 tane ana şart babalar, kardeşler, oğullar, eşler, ticaret, insanların hoşuna giden meskenleri gibi şeylerin hepsi zikredilmiş. Ondan sonra Allah ve رسولüne ise daha sevimli ise işte burada dostluk vardır. Yani Allah Azze ve Celle burada kendi sevgisini ve رسولünün sevgisini en müstafa'da tutmuş. Bu ne demek? O zaman bizler dostluğumuzu dostluğumuzu Allah ve Resulüne yapmamız gerekir. Onun dışındaki kimseye dostluk yapılmaması gerekir şeklinde bildirilmiş. Yine Mumtehine Suresi Allah Azze şöyle buyuruyor. Ey iman edenler لَا تَتَّخِدُوا عَدُو۪ي وَعَدُو۪تُ الْاَوْلِيَا Benim ve sizlerin düşmanını dostlar edinmeyin. Hem benim hem de sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. اَوْلِيَا اَتُلْقُونَ اِلَيْهِم bilmemette onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Yani hem size düşman hem de siz onları seviyorsunuz. Bu tabi Mekke'deki bazı olaylarla alakalı cikredilmiş ayettir. Ama her ne kadar o dönemde inse bile günümüze kadar bunun semeresi, insanlar arasındaki muamelesi görülmüştür. Yani insan yakını olduğu için, insan eşit dostu olduğu için küfre yakınlık gösteren insanları sevebiliyor. Allah Azze ve Celle işte bu meseleyi Müslümanlara yasaklamıştır. Davet farklı bir şeydir. Anne baba hukuku farklı bir meseledir. Akraba ziyareti, akraba tutumu farklı bir meseledir. Ama dostluk bambaşka bir meseledir. Kardeşlik bambaşka bir meseledir. Annene babana kafir dahi olsalar, akrabana kafir dahi olsalar, akraba hukukunu, anne baba hukukunu yerine getirebilirsin. Ama dostluk farklı bir şeydir. Dostluk desteklemektir. Dostluk sevmektir, sahip çıkmaktır. Dostluk irtibat kurmaktır, alaka kurmaktır. Tabiri caizse onun için can verebilmektir dostluk. Yani davası uğruna sevmiş olduğun kişiyi, kişinin uğrunda can verebilmektir. Canını ortaya koymak dostluk. Ama diğer hukuklar farklı bir meseledir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de akrabaları vardı. Onları ziyaret ediyordu. Müşrik daha iyi olsalar yanına gidiyordu. amcasını devamını ziyaret ediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikti ama. Dostluk farklıdır ama e sevgi farklıdır, hukuk farklıdır. Dostluk ve düşmanlık farklı bir meseledir. Onun için bunu bu şekilde anlayalım. Evet ki bundan da Allah Azze ve Celle diyor ki demin okuduğumuz ayette onların çoğunu kafirlere dostluk yaptığını görürsün kalbinde sapma olan inkara gitmiş olan kişilere karşı dostluk yaptığını görürsün diyor Allahu Azze ve Celle. evet son bir ayet daha okuyayım inşallah bitiriyorum bu da bu ayette Müşriklere, kafirlere, Yahudi ve Hristiyanlara karşı yani müminlerin dışındakilere karşı düşmanlığın yapılmasını, dostluğun kesinlikle yapılmamasını açık bir şekilde yasaklayan bir ayet. Çok açık bir şekilde, net bir şekilde yasaklayan bir ayet. Mücadele suresi 20, 22. ayet, son ayet. Mücadele suresinin son ayet, ayeti diyor ki Allah Azze ve Celle. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir kavmi şu şekilde bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir topluluğu şu haslet, şu özellikler onların üzerinde olduğu halde bulamazsın. Yani bu haslet olursa onlar Allah'a ve Resulüne iman etmemişlerdir diyor. يُوَادُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ <gülüyor> Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapan, Allah'a ve Resulüne ve dinine, düşman olan insanlara karşı dostluk bekleyen, dostluk yapanlar olarak bulamazsın. Yani bir taraftan Allah'a ve Rasulüne iman etmiş, diğer taraftan da Allah'ın Allah'ın ve Rasulünün dinine, Allah'a ve Rasulüne düşmanlık yapanlara sevgi besliyor. Kesinlikle diyor böyle bir topluluk düşünülemez. Ve olayı, tavrı daha netleştirerek, daha fazla önemseyerek diyor ki Allah Azze ve Celle, velev ki bu Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapanlar onların babaları olsa çocukları olsa kardeşleri olsa veyahut aşireti olsa ister babası olsun ister çocukları olsun ister kardeşi ister de aşireti olsun şayet bunlar Allah'a ve Resulüne düşmansa Allah'a ve Resulüne iman edenlere düşman ise onlara kesinlikle diyor iman edenleri dostluk yaptığını, sevgi beslediğini göremezsin. İşte diyor bu, bu husus Allah Azze ve Celle'nin kalplerine imanı yazdığı kişilerdir. Yani Allah'a ve Resulüne iman etmişse en yakını dahil olsa kesinlikle onlara sevgi beslemezler. Bu mesele ise Allah Azze ve Celle'nin kalplerine imanı yazmış olduğu kişilerdir. Daha ve eyyedehum bir ruhun minhu ve kendi tarafından kendi katından bir ruh ile onları desteklemiş olduğu kişilerdir. Yani bu akide basit bir akide değil. Kim bu akideye sahipse Allah Azze ve Celle o akide onun kalbine yazmış ve onun bir ruh ile desteklemiş. Allah'ın desteklediği insanlardır. cennetin <gülüyor> Allah Azze ve Celle onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak ve onlar orada ebedi kalacaklardır. <gülüyor> Kim böyle bir tavra sahipse, kimin imanı bu şekildeyse... Kesinlikle Allah'a ve Resul'üne düşmanlık yapanları sevmiyorsa, onlardan beri ise diyor ki Allah onlardan razı olmuştur, onlardan Allah'tan razı olmuştur. Böyle bir ümmet vardı sahabe döneminde. Böyle bir ümmet vardı sahabe döneminde. Her şeyini terk ettiler. Evet. Sırf Allah ve Resul için her şeyini bıraktılar. Ülkelerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, babalarını terk ettiler, aşiretlerine düşman oldular. Allah azze ve celle onlardan razı oldu, onlardan Allah'tan razı oldu. Peki günümüzde E günümüzde de bu meseleyi yapanlardan da Allah Azze ve Celle razıdır. Günümüzde de imanını bu şekilde tavırlı alan kişilerden de Allah Azze razıdır. Ulaike <gülüyor> Hizbullah, işte onlar Allah'ın ordularıdır, Allah'ın taraftarlarıdır, Allah'ın gruplarıdır. Elâ <gülüyor> inne hizballâhi humul muflihun, muhakkak ki Allah'ın taraftarları felaha erecektir, kurtuluşa erenlerdir. Evet Müslümanlar Allah Azze ve Celle inşallah bu ayetleri en güzel şekilde anlayıp Yahudi ve Hristiyanlara karşı düşmanlık yapmayı, müminlere karşı işte dostluk yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. Evet, Allah Azze ve Celle kendine razı olsun.